Geçtiğimiz haftaki programımızda Beni Nadir gazası başlamış idik o mevzuya ve devamında programımızın vakti o haftalık geçtiğimiz haftası son ermişti ara vermiş idik. Evet. İnşallah Mehmet Fatih Çıtlak hocamızla bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz mevzumuza. Birkaç dakikalık efendim bir şöyle özetle hemen hatırlatmak istersek malum Medine-i Münevvere'de ee, Allah Teala İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Medine'yi de harem kılmıştır. Ama Medine harem kılınmadan evvel e, müşriklerden, ehli kitaptan bazı insanlar da gerek kafirler olarak gerek orada ikame yani mukim olmak üzere bulunuyorlardı. O Yahudi kabilelerin arasında üç tane kabile vardı ki bunlar Yahudi cemaatinin oluşturduğu Yahudi cemaatini teşekkül ettiren 3 aileydi biliyorsunuz beni evlat demek yani, beni İsrail dediğimizde İsrail oğulları diye çeviriyoruz ya beni Nadir de Nadir oğulları, Kurayza oğulları ve e, Mustarik oğulları şeklinde 3 böyle ana koldan Yahudi kavimleri var, kabileleri var bu beni Nadir Yahudileri Medine'de bulunan münafıklardan biraz da onlardan yüz bularak efendim cesaret alarak iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimize suikast düzenledikleri halde suikast teşebbüsünde bulundukları halde burayı terk edin emrine kulak asmadılar. iki cihan serveri efendimiz böyle bir işe giriştiniz burayı terk dedi onlara. Fakat onlar münafıkların desteğiyle hiçbir şey olmaz, biz arkanızdayız, biz size para veririz, asker veririz, hiç onlar bir şey yapamazlar gibi, böyle yalan yalan efendim teşvikleri sebebiyle, Yahudiler direndiler ve dediler ki, biz kalemize çekiliriz, kalemize yiyecek içecek stoku da yaparız, neticede bu kaleyi düşüremezler, muhkem bir kaladır burası diye kendilerince düşündüler. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de söz dinlemedikleri için ve terk edin e, fermanına da uymadıkları için Artık bu ultimatomun Efendim bu sözün yere düşmemesi için Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beni Nadir kavminin üzerine yürüdü Ve gelişmeleri de okumuştuk İstiyorsanız kaldığımız yerden tekrar e, Nerede kaldıysak oradan devam edelim e, Daha evvel istişarede Kendi aralarında da Hiçbir şey olmaz, biz yaparız bu işi bitiririz falan gibi kendi kendine cesaretlendirdiler ama bunun da boşa çıktı ortaya çıktı. Neticede biz şu anda istiyorsanız nadir olanın bulunduğu kalanın muhasara altına alınışı hakkında ki bölümü beraberce dinleyelim efendim. Evet. Hicretin dördüncü senesi Rebiül Evvel ayıydı. İki cihan serveri Risalet Penahi Efendimiz Medine'de yerine Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakıp Nadir oğulları yurduna doğru hareket etti. Sancağı Hazreti Ali taşıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz ikindi namazını Nadir oğullarının bağ ve bahçeleri arasında kıldı. Onları muhasara altına aldı. Nadir oğulları kuvvetli kalelerine sığınmışlardı. Peygamber Efendimiz onlara emrini bir kere daha tekrarladı. Medine'den çıkıp gidiniz. Beni Nadir bu teklifi kabule yanaşmadı. Ölüm bize senin teklif ettiğin şeyden daha kolaydır. Ölümü göze alır teklifini kabul etmeyiz diyerek adeta meydan okudular. Tabi bu meydan okumalarının sebebi daha evvelde söylediğim gibi çok cesaretli oluşlarından kaynaklanmıyor. E, kendilerine işlemiş bir korkaklık vardır. Fakat nereye dayanıyorlar? İşte Medine-i Münevvere'deki e, münafıkların kuvvetini ve yine müşriklerden alabilecekleri desteğe güveniyorlar kendilerince. O yüzden atıp tutuyorlar ama öyle olmayacak. Evet. Artık onlarla çarpışmaktan başka bir yol kalmamıştı. Fakat kuvvetli kalelerine sığındıklarından ve bu kalelerden çıkıp Çarpışmayı göze alamadıklarından çarpışmanın bir hayli güç olacağı muhakkaktı. Bu sebeple Resul-i Kibriya Efendimiz çarpışmayı uygun görmedi. Allah'ın izniyle bir harp planı tatbik etti. En yakın Yahudi ev ve kalelerini yıkma, hurma ağaçlarını yakıp kesme emrini verdi. Bu hareket düşmanın kaleden dışarı çıkıp çarpışmasını temin gayesiyle yapılıyordu. Çünkü mala mülke düşkünler. Ve iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de o savaş emriyle beraber fazla bir şey yapamayacakları kanaatini taşıyorlar kendilerince. İki cihan serveri Efendimiz müellifimizin de burada beyan ettiği gibi Allah'ın izniyle bir harp stratejisi takip ediyor. Yani işte askeri dahaydı büyük komutandı falan diyoruz ama iki cihan serveri Efendimiz de bil kuvve yani beşer denebilecek tazlı bir akli efendim bir melekesi var iki cihan server efendimizin. Fakat buradaki planın e, arka planında Cenabı Hakkın meleklerinin ve Cenabı Hakkın ilhamının olduğu unutulmamalı. Ne yapıyor iki cihan server efendimiz? Hemen onların kaleden baktıklarında görebileceği şekilde ki zaten kala, Nadir oğullarının yerleşim merkezinin tamamen görebilecek bir konumda olduğunu siyah kitapları söylüyorlar. Nasıl ki hani bugün muhtelif yerlerde bizim ülkemizde de değil mi? Ee, bazı yerlerde kalalalar vardır. Bu kalalar hem e, kendi e, topluluğunu görmek için böyle uygun bir yerdedir. Hem de dışarıdan gelen yolları ve dışarıdan gelebilecek bir e, birliği, askeri birliği veya bir kervanı gözetleyebilecek bir konumdadır. Kaleler öyle yerde yapılır. Çukurda yapılmaz mesela kale. Eyvallah. Yukarıda. İşte e, burada da onların görebilecekleri şekilde hurmalıklarını vesaire yani döndüklerinde bulamayacakları şekle getirerek iki Cihan Serveri Efendimiz bunu peyderpey yapıyor. Kaleden çıksınlar da can derdine düşsünler aman yapma falan desinler diye. Çünkü zannediyorlar ki muhasaraya gücü yetmez. Böyle bir şey olduğunda da Neticede bu kale kolay kolay düşmez Ne kadar ay dayanabilir o ordu Bizim burada yiyeceğimiz içeceğimiz var Buna yanaşmazlar En sonunda bizim şartlarımızı kabul ederler Diye düşünüyor Yahudiler İki Cihan Serveri Efendimiz Ne kadar kararlı olduğunu Cenab-ı Hakk'ın buna nasıl karar verdiğini Çok güzel bir şekilde Bu stratejiyle göstermiş oluyor Fakat neler oluyor Dikkatli ve ibretli dinleyelim Evet, evet. Evlerinin yıkıldığını, hurma ağaçlarının kesilip yıkıldığını gören Yahudiler, Ya Muhammed, sen bozgunculuğu bozup dağıtmayı yasaklar ve bunu yapanları ayıplardın. Şimdi ne diye yaş hurma ağaçlarını kestiriyor ve yaktırıyorsun diye bağırıştılar. Şimdi zahiren bakıldığında onlar haklı gibi. Yani sen bozgunculuğu, efendim böyle yaş ya hurma ağaçlarının zarar verilmesini, nebata taşı tarım ürünlerine zarar verilmesini baştan beri yasaklayan bir insansa şimdi kendin yapıyorsun gibi bir terbiyesizlikte bulunuyorlar bu arada ben bir parantez içerisinde bir şey nakledeyim Kur'an-ı Kerim'in beyanlığına göre bazı ayeti kelimelerde geçen hükümlere göre meyveleri toplarken ağacı incitmek dahi yasaklanmıştır Gönül Mehmet Efendi hocam o ayetler geldiğinde bak bu ayetler derdi Meyveleri toplarken ağaca zarar vermeye de mani teşkil eder. İslam ahlakı öyledir ki meyveyi alırken dalı da ağacı da incitmemeye çalışacaksın diye e, beyan ederdi. Şimdi böyle olmasına rağmen nasıl yaş ağaçları kestiriyorsun gibi kendilerince bir şeyde bulunuyorlar, müdafada bulunuyorlar. Gerçi bu müdafaa bir an için acaba niye Resulullah böyle yapıyor diye düşünenlere de şey yapmıştır çanak tutmuştur veyahut insanın aklına böyle bir şey gelmesine de sebebiyet vermiştir fakat ileride göreceğiz ki o hurma ağaçlarını kendileri hırslarından yakacaklar yani onu da ileride ibretle göreceğiz fakat şimdi biz tekrar mevzumuza dönelim böyle bağırıyorlar niye yakıyorsun yıkıyorsun falan diye Evet. ömür dakikalarını bozgunculukla geçirenler şimdi ağaç kesmenin bozgunculuk olacağından bahsediyorlardı Hani var ya şimdi mesela bir köpeğin hakkı için çıkanlar kınamıyoruz haklıdır yani köpek de olsa bir ağaç yeşil de olsa bunların hakkı korunmalı. Resulullah Efendimiz Mekke'nin fetinde hususi bir suvarisini yani atlı bir askerini yeni doğmuş bir köpek yav, köpeğin başına koyuyor. Yavrularıyla beraber ilgilensin bu keşmekeş içerisinde yiyecek içecek bulamaz yavruları telef olur helak olur ölürler diye. Cihan Server Efendimizin hukukunda bunlar var. Hala daha oradan gelen adetler, hala o sünnete tabi olmamız hasebiyle açın bakın Osmanlı'nın vakfiyelerini İstanbul'da bir sürü muhalle vardır. Hayvanlara vakfiyelerle doludur. Falanca muhallede işte 40 sırık ciğer şöyle haşlanacak, kedilere dağıtılacak diye vakıflar bırakmıştır ecdadımız. Hayvan hakkı vesaire hep biz bunları İnsan hakkını da, hayvan hakkını da, en önemlisi Cenabı Hakk'ın hukukunu da her şeyi de biz Allah Resulü'nden öğrendik. İnşallah Allah öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Tabi en önce bir öğrenmeyi nasip eylesin. Burada şuna nazarlarımızı veriyor müellif. Yani ömür boyunca fitne yapmışlar. Bir ağacı, yaş bir ağacı kesmek tamam. Evet bu hoş bir durum değil. Ama inanmış insanları yoldan ayartmak, insanların rızkına mani olmak, neticede yaptıkları bozgunculuktan dolayı Medine'de bir medeniyet kurulurken bunu bozmaya çalışmak, ifsad etmek, şimdi ağaç kesmiyor diye, yeşile bakıyor diye, yeşillenme yapıyor diye böyle insanlığın imanını, ahlakını rencide eden, İslamiyet'e karşı duran bir insan sadece bu yönüyle kalkıp da bunu nazara verebilir mi? En başta insan kalbini bozmamak lazım. Çünkü nebatatı da hayvanatı da koruyacak olan insandır. İnsanın kalbini ifsad etmemek lazım. Allahsız bir kalp. Neye yarar ki? Ne işe yarar ki? Evet. Bu barışmaları bir takım Müslümanları da tereddüte sevk etti. Acaba yanlış mı yapıyoruz diye? Evet. Bunun üzerine inen ayet-i kerime meseleyi açıklığa kavuşturdu. Estaizu billah. Sizler herhangi hurma ağacını kestiniz yahut kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa bu hareketiniz fesat için değil hep Allah'ın izniyledir ve fasıkları perişan etmek içindir. Evet. Ayet-i kerimenin nazil olmasıyla Müslümanların tereddüt ve endişeleri zail oldu. Bu hadiseye ve bu ayet-i kerimeye dayanarak harp icabı, her çeşit yaş ağacın yakılıp kesilmesinin mübah olduğu alimler tarafından belirtilmiştir. Evet. Muhasara devam ediyordu. Bu esnada başta baş münafık Abdullah bin Übey olmak üzere birçok münafık, Beni Nadir Yahudilerine, ''Eğer Müslümanlara karşı direnir ve karşı koyarsanız biz sizi onlara teslim etmeyiz.'' ''Siz çarpışırsanız biz de sizinle birlikte çarpışırız. Siz yurdunuzdan çıkarılırsanız biz de sizinle birlikte çıkıp gideceğiz.'' diye haber gönderdiler. Beni Nadir Yahudileri münafıkların bu sözlerine kandılar. Bir müddet daha direndiler. İşleri güçleri, fitne ve fesat olan münafıkların bu hareketleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanmıştır. Esnavzubillah. Ehli kitaptan o küfreden kardeşlerine Andolsun eğer siz yurtlarınızdan çıkarılırsanız Biz de muhakkak sizinle beraber çıkarız Sizin aleyhinizde hiçbir kimseye Hiçbir zaman itaat etmeyiniz Eğer sizinle harp edilirse Muhakkak ve muhakkak biz size yardım ederiz Diyen o münafıkları görmedin mi? Halbuki Allah şehadet eder ki onlar hakikaten ve katiyen yalancıdırlar. Andolsun ki onlar çıkarılacak olurlarsa bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlar muharebeye tutulursa bunlar onlara yardım da etmezler. Faraza yardım etseler bile müminler karşısında dayanamayarak arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra da kendileri hiçbir yerden yardım göremezler yani münafık münafık diyoruz ya daha evvel de bunu konuştum münafık öyle bir nifak sahibi ki imana karşı inanıyormuş gibi durup da ona inanmayan şekilde kaypaklık gösteren ikili oynayan değil münafık sadece yani münafık denildiğinde sadece bu değil münafığın küfre bile itikadı yok yani münafığın imana karşı kaypaklığını hep biz Bakarız. Hayır münafık hiçbir şeye karşı şey değildir. Ciddiyet sahibi değildir. Şahsiyet yoktur. Karaktersizdir. Yani kafirlikte bile sabat edemezler. Haşa sabat olmaz da ben onu ünlemle söylüyorum. Yani küfürlerinde bile inat yoktur onların. Şundan dolayı ben canımı veririm diyecek bir şey yoktur. Sadece kendi egosu ve kendi rahatı için yaşayan herkes potansiyel münafıktır. Herkes. Yani Hak uğruna veya başka bir batıl yoluna fedayı can edebilecek derecede inanmış adama münafık denmez. Ya kafir denir ya inanmış mümin denir. Münafık da öyle bir nifak vardır ki her şeye karşı lakayettir. Sadece kendi benliği için yaşar. Kendi arzusu için yaşar. Burada nazarlara verilen budur işte. Yani bak böyle büyük büyük sözler söylerler. Biz sizinle beraber yurdumuzdan çıkarız vesaire yaparız. Onlar küfürlerine bile inanmamıştırlar. O yüzden kafirlerden bile aşağı derekededir münafıklar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yani kişideki nifak var mı yok mu meselesini derken, tahlil ederken bu özelliğe bakmalı. Hani diyoruz ya insanın kendisine saygısı olmalı. Yani insan içinde bizsiz sizsiz, sensiz bizsiz, bensiz böyle bir alemde kendi kendine verdiği bir sözü tuttuğu zaman... Gerçekten o bilmeli, tutmadığı zaman da gerçekten kendisi bunun cezasını verecek derecede şahsiyet sahibi olmalı. Münafıklarda bu yoktur derken ne demek istiyoruz? Böyle bir durum varsa insanın kendi nefsinde ki sadece kendisi bilir, muhakkak derecede imanını gözden geçirsin ve şahsiyetini gözden geçirsin diyor alimler. Çünkü münafıklıktır bu, kaypaklık. Kaypaklıktır, evet. muhasaranın on beşinci günüydü. Abdullah bin Übey ve diğerlerinin kendilerine vaat ettikleri yardımların gelmediğini gören Beni Nadir Yahudileri teslim olmayı kabul edip eman dilediler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendi Şimdi ne yaptılar? Eman dilediler. Eman. Şimdi daha ileride söyleyecek. Bak rahmetalli alemin oluşlarındaki hikmettir bu. Bazı insanlar o kadar cimlidir, o kadar mala mülke düşkündür ki, malımı alma, canımı al diyecek noktadadır. Allah Resulü'nün ilk başta evleri yaktırması, yıktırması, hurmalıkları kestirmesi veya yaktırması, zahiren bakıldığında zulüm gibi, merhametsizlik gibi. Fakat o caydırıcılık sayesinde canlarını kurtarmıştır. Allah Resulü'nün rahmetidir bu. Onların evlerini yıktırmak, ve onların bağ bahçelerini bozmak, onların canını kurtarmıştır. Hangisi rahmettir? Bu şekliyle bakıldığında rahmettir. Onlar orayı terk ettikten sonra, muhacir müminler için ayrıca bir rahmet, Medine-i için ayrıca bir rahmet olacaktır. Her hali rahmettir iki cihan serveri Efendimiz. Sonra Allah Resulü'nün kestirdiği, yıktırdığı yerler, onun eliyle imar olunacağından, muhacirler içinde, kendi yurtları olacağından daha güzel bir konumda olacaktır. Orayı imha ediyormuş gibi gözükmüştür iki can Serber Efendimiz ama müminler için ihya edecektir. Eyvallah. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendilerine eman verdi ve hiçbirisinin canına dokunmadı. Evet. Silahlarından başka mallarından develerine yükleyebildikleri kadar eşya alarak çıkıp gitmelerine müsaade buyurdu. Bu müsaade üzerine 600 deveye yükleyebildikleri kadar mal ve eşya yüklediler. Medine'den ayrılacakları sırada sağlam kalmış olan evlerini Müslümanlar oturmasın diye kendi elleriyle yıktılar. Başlarına gelen bu hadiseden dolayı güya üzüldüklerini göstermek için kadınlar en kıymetli elbiselerini giyinmişler. Üzülmediklerine olabilir o. Hani e, üzüldüklerini değil de Eyvallah. sanki biz kendimiz gidiyoruz tarzında bir gururla kibirle gitmek için de sanki böyle biz gidiyoruz işte düğün alayı falan gibi işte düdükler, zurnalar falan çalarak böyle güzel elbiseler giyerek Medine'den ayrılmışlar. Evet. Bir kısmı Şam bir kısmı Hayber, diğer bir kısmı ise Yemen tarafına gitti. Evet. Bunların sürgünü üzerine münafıklar gizlice matem tuttular. Beni Nadir Yahudileri geride birçok hurmalık, ekin, akar ile davar, sığır ve at gibi birçok hayvan bıraktılar. Ayrıca arkalarında 50 adet zırh, 50 adet mifer, 340 kadar da kılıç kaldı. Bütün bu mallar devlet malı olarak doğrudan doğruya Peygamber Efendimize mahsustu. Çünkü çarpışmasız, at ve deve koşturmaksızın elde edilmişlerdi. Bu mallara Fey denilmiştir. Fey, Allah'ın din düşmanlarından, galebe değil, belki sürgün yahut cizye üzerine sulh olmak suretiyle Peygamber Efendimiz'e tahsis buyurduğu maldır. Peygamber Efendimiz bu malı dilediği yerlere sarf etmekle hürdü. Evet yani bu fıkhi bir tabirdir, ilmi bir tabirdir. E, merak eden kardeşlerimiz bunu ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen'in e, istilahat-ı fıkıya kamusu vardır. Fıkıh kelimeleri, fıkıhta kullanılan tabirler, kavramlar hakkında yazdığı çok güzel bir eser vardır. Ayrıca oradan da bunu kardeşlerimiz öğrenebilir, bakabilirler. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle açıklanmıştır. Allah'ın onların mallarından peygamberine verdiği feye gelince siz bunun üzerine ne ata ne deveye binip koşmadınız. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimseye musallat eder. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Oradaki musallat, galebe çalmak manasındadır. Tebelleş olmak değildir yani. Çirkefleşmek, çirkin bir şekilde bir adama yapışıp da almak değil. Allah Teala kendi kahrını, bazen helakini ikisi arasında fark vardır çünkü. Bir şeyin yerine gelmesini, bazı darbı, bazı cebri hadiselerini velileri ve nebileri vasıtasıyla yaptırır. Tasarruf sahibidir. Bazen de e, hak etmiş toplumlara zalimleri musallat eder. Oradaki zalimleri musallat etmesiyle enbiyayı, evliyayı e, saltanatı altına girmesi yani bir şekilde hükmü altına sokması arasında kelime olarak fark vardır. Anlatabiliyor muyum? Ee, birisi musibet gibidir. İnsanların yaptığı şeylerden. Bir kısmı da Cenab-ı Hakk'ın emrin yerine gelmesi için bizzat halifesini oraya tayin etmesiyle alakalıdır. Oradaki musallat kelimesi öyle anlaşılması lazım. Haşır suresi değil mi? Eyvallah. Haşır suresinde olması lazım değil mi? Eyvallah. Haşır suresinin tefsirinde de ayet e, 6 galiba. Eyvallah. Hı. Ayet 6'nın bu e, tefsirine de Elmalı Hamdi Yazır'ın hak dini Kur'an dilinden kardeşlerimiz bakabilirler. Hem fey bahsini hem de bu şekildeki muhasarının neticelerini ve bu dini tabirleri, ta tarifleri oradan da bulabilir kardeşlerimiz. Evet. Medine'nin yerlileri olan Ensar, muhacirlerin geçimlerini üzerlerine almıştı. Onları kendi mallarına ortak etmişti. Evet hem bahçesini ortak hatta bir kısmı eviyle aynı evde kalıyorlar. Veyahut 2-3 tane evi var. Evlerini taksim ediyorlar aralarında. Bu şekilde ensar adından da anlaşılacağı gibi her türlü yardımı muhacire, muhacir olan kardeşlerine yapmaktan geri durmuyorlar. Böyle bir durum vardı. Hatırlayacaksınız. Şimdi bu ganimetlerle beraber bu muhassadan kalan mallar iki Cihan Serveri Efendimiz'e ait. Allah'ın emriyle At koşturmadan, deve sürmeden ve çarpışmadan gelen mallar Allah Resulü'nün şahsına ait durumda. Cenabı ı Hak öyle taksim etmiş. Fakat iki Cihan Serberi Efendimiz nasıl bir muamele yapıyor? Kendi hakkından feragat demeyelim de kendi hakkını nasıl taksim ediyor? Burayı da ibrete dinleyelim inşallah. Bu sebeple muhacirlerin idareleri onların omuzunda bir yük sayılıyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz bu ganimet mallarını yalnız muhacirler arasında bölüştürerek Ensar-ı Kiram'ın bu yükünü hafifletmek istedi. Bunun için onları çağırdı ve isterseniz Beni Nadir Yahudilerin mallarından Allah'ın bana verdiği malları sizlerle muhacirler arasında bölüştüreyim. Eskiden olduğu gibi muhacirler yine evlerinizde otursunlar ve mallarınızdan faydalanmakta devam etsinler. Yok, eğer isterseniz bu malları sadece muhacir kardeşleriniz arasında bölüştüreyim. Onlar da evlerinizden çıksınlar, mallarınız da size kalsın diyerek teklifte bulundu. Yani böylece onlara ayrı bir mekan olmuş olur. Yani siz memnunsunuz muhacir kardeşlerinizi misafir etmekten ama neticede onlara da bir ev verilmiş olur. Böylece bir hukuk ortaya çıkmış olur, farklı bir hukuk siz de rahat edersiniz. Onların bağı bahçesi, bu Beni Nadir Yahudilerin bağı bahçesi, evleri muhacirler arasında taksim olunduğundan evinizi ortak kullanma mecburiyetiniz, bağınızı, bahçenizi ortak kullanma mecburiyetiniz de kalkar. Siz de rahatlarsınız. Ama yok biz eşit taksim et derseniz onu da yaparım diyor ki Cani Serveri Efendimiz. Evet. Medineli Müslümanlar gönülden Ya Resulallah Nadir oğulları mallarını Muhacir kardeşlerimiz arasında taksim ediniz. Onlar şimdiye kadar olduğu gibi evlerimizde otursunlar. Bizim mallarımızdan da istediğiniz kadarını alıp onlara veriniz dediler. Allah Allah. Ensar da diyor ki ya Resulallah. Muhacirler bizimle beraber kalsın. Evimizi yine kullansınlar. Bağımızı da yine kullansınlar. Ama sen ganimet mallarının hepsini muhacirlere ver diyorlar. Bakar mısınız? Yani zaten bugün... İslam hakkında İslam dini hakkında araştırma yapan müsteşrikler bile papazlar şunlar falan bile hepsi ortak bir kanaate sahiptir ki Allah Resulü'nün ashabı gibi dünya üzerinde bir kardeşlik birbirine kenetlenmiş böyle bir muhabbet hiç görülmemiştir ve görülecekte de değildir. Yani Ensar diyor ki bırakın bize vermeyi yine muhacirlere verin. Fakat evimizde ortak kalsın, bağımızda ortak kullansınlar. Yani hem oradan istifade etsinler hem bizden istifade etsinler diyor. Ensar'da bu şekilde tam bir feragat, tam bir Allah Resulü'ne teslimiyetle karşılık veriyorlar. Evet. O sırada Hazreti Ebu Bekir ayağa kalktı. Ensar kardeşlerine teşekkür ettikten sonra Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Vallahi bizimle sizin benzeriniz yoktur diye konuştu. İşte Sıddık'ın sadık sözü bugün tarihi araştıran herkes tarafından teslim edilmiştir. Evet yoktur dedi olmayacaktır. Böyle bir kardeşlik henüz dünya üzerinde bu kadar birbirine uhuvet bu kadar kardeşlik e, görülmüş şey değildir. Evet Peygamber Efendimiz de Allah'ım ensarı ve ensarın evlatlarını koru onlara merhamet et diyerek dua etti. Hem Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ayağa kalkıyor diyor. Allah sizden razı olsun diyerek onları tartif ediyor. Hem de iki cihan serveri Efendimiz onlara dua ediyor. İşte bunun neticesinde de daha doğrusu bu neticeyi tasdik mahiyetinde de ayeti kerimeler inecektir. Evet. Medineli Müslümanların bu asil ve civan mert davranışı üzerine onların met ve senası hakkında şu mealdeki ayeti kerimeler nazil oldu. billah. Onlardan, muhacirlerden, önce Medine'yi yurt ve iman evi edilmiş olan kimseler, ensar, kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı göğüslerinde bir ihtiyaç meyri bulmazlar. Kendilerinde fakr ve ihtiyaç olsa bile onları öz canlarından daha üstün tutarlar. Kim nefsinin, Mala olan hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte muratlarına erenler onların ta kendileridir. Medine-i Münevvere'nin yerlileri olan Ensar-ı Kiram, bu davranışlarıyla hem Resulullah Efendimizin hoşnutluğunu, hem de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oldular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de Nadir oğullarından kalan ganimet mallarını, Cenab-ı Hakk'ın da ayeti kerimesinde tavsiye buyurduğu gibi yalnız muhacirlere taksim etti. Bu suretle onları ensarın yardımına ihtiyaç duymayacak hale getirdi. Evet. Peygamber Efendimiz muhacirlerin haricinde ensardan Ebu Dücane ile Süheyl bin Hüneyf'e de çok fazla fakir olduklarından dolayı bazı şeyler verdi. Evet, beni nadir gazası da muhasarası da. Bu şekilde neticelenmiş oldu. İstiyorsanız daha fazla e, ara vermeyelim. Hemen sırada ne var? Zatürrika evet. e, gazası var. Onun hakkında da bir gayret edelim bakalım. Neler zuhur edecek? Hicretin dördüncü senesi, Cemaziyel Evvel ayı, Miladi 625. Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den sürgün edilmelerinden iki ay sonraydı. Enmar ve Salebe oğulları kabilelerinin Müslümanlarla çarpışmak üzere toplanmış oldukları haberi Medine'ye ulaştı. Evet. Peygamber Efendimiz derhal hazırlanarak 400 veya 700 mücahidle Medine'den yola çıktı. Zatürrika mevkiine kadar ilerleyip orada karargahını kurdu. Burada Zatürrika mevki deniliyor ama, Hatırladığım kadarıyla Zatürrika mevkii Müslümanlar oraya geldikten sonra bu ismi alıyor. O mevkiinin evvelki adı bu olmadığını hatırlıyorum bendeniz. Ama bir okuyalım bakalım inşallah. Ona göre tekrar konuşuruz. Ee, i̇şte iki Cihan serveri Efendimizle beraber sahabe-i kiram orada kalmış. Bu hadiseler yaşanmış. Yaşandıktan sonra o mevkiye ad verilmiş. Şimdi bildiğimiz veya bilinen Zatürrika Mevkii diye isimlendirilen yer, iki Cihan Selberi Efendimiz orada karargah kurduğu için bu ismi alıyor diye hatırlıyorum. Elvallah. Daha belki adı başka bir şeydi sanki. Evet. Müşrikler mücahitlerle çarpışmayı göze alamadıklarından dağ başlarına çekilmişlerdi. Geride sadece bir kadın kalmıştı ki o da esir edildi. Resul-i Kibriya Efendimiz bir müddet burada bekledi. Öğle namazı vakti girince de müşriklerin saldırısından duydukları endişe sebebiyle salat-ı yani korku halinde namaz kıldılar. Şimdi tabii kıymetli dinleyenlerimiz artık alıştı ama iki Cihan Serbere Efendimizin duyduğu endişe sözünü kabul etmiyoruz. Bir kere. Endişe sözünü kabul etmiyoruz fakat burada ne var? İnanmış da olsa Allah'a tam teslimiyeti de olsa... Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği aklı, melekeyi, kabiliyeti en güzel şekilde kullanmak mecburiyeti vardır. Salat-ı korku namazı, korku için kılınan namaz, korku halinde kılınan namaz gibi tefsir ediliyor ama İki Cihan Servere Efendimiz'in bu tatbikatıyla beraber bir şeyden korkulduğunda kılınabilecek namaz şekli demektir. Hepsi birden korktular, aman bize bir şey olmasın dediler değil. Böyle bir durumda temkin için, temkinli davranmak adına Efendime söyleyeyim, hem Allah Teala'nın emrini yerine getirmek Hem de Allah Teala'nın nefsi korumak emri de vardır Nefsi sen böyle ortaya salıp perişan edecek bir hale sokamazsın Nefsi, nesli, muhafaza meselesi vardır İki can serberi Efendimiz de burada yaptığı tatbikatla Korku durumunda bir şeyden korkarsan o korkunun şekline, durumuna göre namaz kılınma şekli şöyledir denilmesi ve hatırda kalınması için salatu haf denilmiş. Korka korka namaz kılmak değil bunun adı. Anlatabiliyor muyum? Temkinli olarak bir tehdit olduğunda temkinli olarak namaz kılma şeklidir ki belki müellif nasıl olduğunu anlatacaktır. Bu namazın kılınış şekli Nisa suresinin 101 ve 102. ayetlerinde tarif edilmiştir. En tehlikeli anlarda bile Resul-i Kibriya Efendimizin cemaatle namazlarını eda edişi bize cemaatle namazın ne derece mühim bir ehemmiyeti haiz olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini açıkça ders vermektedir. Evet, mesela diyelim ki müferit olarak en önce alalım. Hep fıkıh kitaplarında falan öyle anlattı. Dağ başındasın vesaire desin veyahut işte bir yerden birisini hücum etme ihtimali var. Bir yırtıcı hayvanın gelme ihtimali var. Böyle bir korku var. Namaz da kılacaksın. En önce şuradan kurtulayım sonra namazı kaza edeyim demiyor mümin olan kişi. Bir kere müferit yani fert olarak kılıyorsa nereden gelebilir o tehlike? Şu taraftan gelebilir. Kuzeyden gelir. E, kıbleye döneceksin. Diyelim ki o zaman işte güney istikametinde. Ne yapacaksınız? Kabe tarafına dönmüyorsunuz. Tehlikenin geleceği tarafa doğru dönüyorsunuz. Namazınızı kılıyorsunuz bir yandan da tehdidin gelebileceği noktayı gözlemliyorsunuz. Şimdi bu tamam. Fakat muhalefimizin de dediği gibi cemaatle namaz kıldırıyor iki can server efendimiz. Yani orduyu ikiye bölüp de sizden nöbetçi olarak durun biz şurada namazı kılalım demiyor. Cemaatin fazileti o kadar büyük ki diyor bu hareketten biz bunu anlıyoruz. Cemaat halinde tehdidin geleceği yere doğru namaz kılınıyor. Şuradan gelebilirler. O tarafa doğru döndürüyor. Herkes cemaate iştirak ediyor. Hakikaten mühim bir hadisedir bu açıdan bakıldığında. Evet. Zatürrika seferi esnasındaydı. Asaptan Ulbe bin Zeyd 3 adet deve kuşu yumurtası bulup getirdi. He, buradan başka bir yere Zatürrika'da olan Başka bir hadisiye herhalde geçiyor. Burada yine iki cihan serberi Efendimizin bir mucizesi vardır. Evet. resul Ekrem Ey Cabir bunları al pişir diye emretti. Hazreti Cabir yumurtaları bir çanak içinde pişirip getirdi. Peygamber Efendimizle Mücahitler o üç yumurtadan doyuncaya kadar yedikleri halde yumurtaların çanakta olduğu gibi durduğunu gördüler. Evet. Yine bu gaza esnasındaydı. Sahabinin biri bir kuş yavrusu bulup getirdi. Anası veya babası yavruyu kurtarmak için canını feda edercesine onu elinde tutan sahabinin avuçlarının içine atılı veriyorlardı. Böyle gelip gelip pike yapıyorlar. Mesela bu şeylerde çok vardır. Bütün kuşlarda, bütün yani birçok kuşta bu olabilir de. Fakat bizim bildiğimiz mesela karga yavrusunu bir adam alırsa birisi alır eline götürmeye kalkarsa civarda ne kadar karga varsa toplanır o adamı neredeyse parçalayacak derecede terk etmezler hiç. Hiç başından ayrılmazlar. Bu yakın zamanda Heybeli Adada buna benzer bir şey olmuştu. Bunu şahidiyle ben konuştum. Yerde diyor düşmüş bir karga yavrusu gördüm. Hani kötülükten değil. Sakat falan diye elimi aldım gidiyorum bir kafamı kaldırdım ki diyor kara bulut gibi üzerimize sürü en önce benimle alakası yoktur zannettim diyor. Birden diyor pike yapıp saldırmaya başladılar diyor. Hücum etmişler ordu gibi. Sonra başka bir oradan yaşlılardan birisi demiş ki oğlum çabuk elindekini bir kenara koy demiş. Onu almaya çalışıyorlar. Yoksa seni paralarlar demiş yani. Hakikaten de attım diyor öyle kurtuldum diyor. Şimdi sahabi de bir kuş yavrusu bulmuş hemen annesi veya babası neyse o sahabin üzerine böyle pike yapıp avucun içine dalmaya çalışıyorlar çocuğumuzu götürme diye çırpınıyorlar yani. Evet. Bu duruma sahabiler hayretler içinde bakarken Resul-i Ekrem Efendimiz ise şu ibret dersini veriyor. Siz yavrusunu tuttuğunuz şu kuşun yavrusu için kendisini avucunuza atmasına mı hayret ediyorsunuz? Vallahi Rabbinizin size olan merhamet ve şefkati, şu kuşun yavrusuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazladır. Nefsin esaretinde inliyorsun, günaha düşmüşsün, inliyorsun, tövbe etmek üzere bir hale henüz bürünmemişsin, cehennemlik bir hal içerisindesin, ateşe düşeceksin, en kötü noktaya doğru gidiyorsun. Allah Teala, ...o kadar merhametlidir ki diyor... ...iki can serveri efendimiz... ...nasıl bu kuş... ...yavrusunu korumak için böyle... ...feveran ediyor... ...canını vesairesini efendim... ...hiçe sayarak kurtarmaya çalışıyor yavrusunu... ...bir merhamet var... ...düşünün diyor Allah çok çok daha merhametli... ...hayal edemeyeceğiniz kadar merhametli... ...yani sizin bu şekilde gitmenize... ...Allah razı değil... ...tövbe etmenizi... ...Allah'ım diye ona yalvarmanızı ister sizin yanmanız, sizin ateşe düşmeniz, sizin nefsin esaretine düşmeniz e, Cenab-ı Hakk'ın merhametini galebet getirir. Yeter ki o rahmet kapısını aralayacak bir gözyaşı, bir avuç açarak bir niyazınız olsun. Olmasa bile Hz. Allah bazı kullar istiğfar edemeden bile gitseler Allah Teala bazı kullarını merhametiyle inşallah kurtaracaktır. Evet. Çünkü Ayet-i kerimede Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah inna allahe yagfiru zünube cemi'a innehu huvel gafurur rahim ayet-i kerimesi bunu çok güzel beyan etmektedir. İnşallah Suri-i Zümer'de kardeşlerimiz bu ayetin tefsirine baksınlar. Peygamber Efendimiz Mücahitlerle birlikte Zatürrika'dan ayrılmış Medine'ye doğru geliyordu. Hadre mevkiine gelindiğinde bir devenin koşarak Resul-i Kibriya Efendimizin yanına varıp tahiye-i ikram nevinden çöktüğünü ve boynunu öne doğru uzatıp onunla konuştuğu görüldü. Hani böyle... Ona tahiyeyi ikram diyorlar. Yani böyle dizler üzerine çöküp de yani medet yani yardım et tarzında diz çöküp yalvarma haline tahiyeyi ikram diyorlar. Yani o ikramı kazanmak için ben ocağına düştüm ne verirsen ver. Bir şey istemiyorum. Yani ben artık vereceğin her şeye razıyım tarzında dizler üzerine çöküp de böyle eğilmeye Arapta tahiyeyi ikram diyorlar. Aynı buna benzer bir insanın tahiyeyi ikram edasıyla oturuşuyla bir devenin gelip iki cihan serveri Efendimiz'e böyle dizleri üzerine çöküp boynunu ileriye doğru uzatıp adeta hatta belki de adeta değil hakikaten de Allah Resulü'yle konuşmasına şahit oluyor sahabe-i kiram eğiliyor ve Resulullah Efendimiz'e gözyaşlarıyla bir şey söyler gibi konuşmaya başladığını sahabe-i kiram haziratı müşahede ediyor evet. mücahidler hayretler içinde bakınırken Peygamber efendimiz bu deve ne söylüyor biliyor musunuz dedikten sonra bu deve sahibinin zulmünden bana şikayet ediyor. Kendisini senelerdir çalıştırdığını şimdi ise boğazlamak istediğini söylüyor diye buyurdu. Arkasından Cabir bin Abdullah'a devenin sahibini bulup kendisine getirmesine emretti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bilhassa Delail-i Hayrat'ı okuyan kardeşlerimiz bilirler. Salatü selam edilirken farklı şekilde farklı dualarla metü edilir. Bu metüsenaların senaların her birisi Allah Resulü'nün bir mucizesine, bir vasfına, bir ismine binaendir. Bizzat ya kendini talim ettiği Salatü selam şekilleridir. Veya iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerek gayb aleminde gerek insanlar tarafında e, tarafından müşahede edilen vasıfları, mucizeleri hakkındadır. O metü senadan bir tanesi de Es ve selamu aleyke men veya ala men yeşkil ba'ir şekil ba'ir şeklinde bir ifadedir. O zata selam ve selahat olsun ki o kendisine gelip de devenin şikayet ettiği zattır. Diye salat vardı Delaylı Hayrat'ta. İşte bu hadiseyi binaendir. Buna benzer bir hadise de Medine-i Münevver'in içerisinde olmuştur. Hatta iki cihan selveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra da yani Ravza-i Mutahara'nın olduğu yerde, medfun oldukları yerde bazen sırtına çok yük yüklenen develerin yularlarından kurtularak Allah Resulü'nün kabrine gelip ağladıklarını gören Medine'liler vardır. O yüzden develerin bile şikayet için gelip kendisinden eman diledikleri zata salat olsun diye delayle hayratta Allah Resulü'nün isimlerindendir. Deve geliyor şikayet ediyor ve hemen Cabir bin Abdullah'a diyor ki git bu devenin sahibini bul. Hazreti Cabir, Ya Resulallah, Develin sahibini tanımıyorum deyince Aldığı cevap şu oldu Deve seni sahibine götürür ya. Deve sahibini tanıyor Rahmetelil alemini tanıyor Rahmet ve merhamet Yapan zatı tanıyor hissediyor Zalim insan unutulur mu? Zalim insan unutulur mu? Bir insan Allah velilerini bu dünyada Anlar veya anlayamaz Salih insanları bilir veya bilemez ama zalim insanı, zalimler de tanır, arifler de tanır, müminler de tanır, salihler de tanır. Allah muhafaza eylesin. Daha Zulmuyla yaptığı fesatla beraber ortaya çıkar zaten. Bu kişi de deveye zulmü diyor. Senelerdir zulmetmiş. Ondan sonra bilemeyerek yapmıştır. İnşallah bilemiyoruz tabii o kısmını. Hemen Cabir radıyallahu anh git sahibini bul deyince ben tanımıyorum ya Resulallah diye mukabelede bulunuyor. Allah Resulü buyuruyor ki sen tanımıyorsun ama deve sahibini tanır. Sen onu takip et diyor. Evet. Ve sadece Cabir radıyallahu anh'a o komutu vermemiş demek ki Hazreti Resulü Ekrem. Deveye de git sahibini bul dercesine bir işaretle. Deveyi de böyle kaldırıyor işaretiyle. Deve önde Cabir radıyallahu anh arkada değil mi? Okuyun. Gerçekten deve peygamberimizden emir almış gibi... Hazreti Cabir'in önüne düştü ve onu sahibine götürdü. Hazreti Cabir der ki, ben de deve sahibini alıp Resulullah'ın yanına getirdim. Resulullah onunla deve hakkında konuştu ve devenin söyledikleri doğru mu diye sordu. Deve sahibi, evet ya Resulallah dedi. Burada bir başka nezaket daha var. Dikkatinizi çektim bilemiyorum. Keşfen, İnsan bazı şeyleri muttali olsa da yani başka insanların göremediği bir hususu bir insan görmüş olsa bile muhakkak zahiren onun bir şekilde gözükmesini sağlamak ve hüküm vereceği zaman zahiri hükümlerin de ortaya çıkmasını sağlamak mecburiyetindedir. Allah Resulü'nün bu nezaketi ona işarettir. Yani bana malum oldu sen böyle böyle yapıyorsun hükmün de cezan da budur dememiş Allah Resulü. Ne diyor? Deve böyle böyle söyledi. Doğru mu söyledi? Diyerek bir de onun şehadetini istiyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne kadar nazik bir hüküm ve hükmü ne kadar nazik kaza ettiğinin en bariz özelliklerindendir. Sadece bu kısmı bile mucizeyi peygamberiyedir. Evet. Bu sefere İştirak edenlerin hepsi piyade olup çıplak ayakları taştan dikenden parçalanmış ve tırnakları dökülmüş olduğundan ayaklarını bez parçalarıyla bağlamış olmaları sebebiyle bu kazaya zatürrika adı verildiği de kaynaklarda belirtilmiştir. Bakın gördünüz mü zatürrika yani orada bu şekilde yalın ayak yürüyerek ayakları parça parça oluyor yarılıyor hatta birçoğunun tırnakları dökülüyor çünkü ...belli bir müddet yürüdüğünde... ...taşı var vesairesi var, sıcaklar var... ...artık o ne yapıyor, deli... Bir, ...bir parça mukavemet etse de... ...şişiyor veya vura vura artık... ...tırnaklar yerinden oynuyor ve dökülüyor... ...nasıl bir şeyse düşünün... ...piyade olarak gidiyorlar çünkü at falan yok... sahabi kiram mazeratı da... ...rük'a... ...parça... ...yamanmış bez... ...manasına gelen bir şey olduğunu hatırlıyorum... Ayaklarına bez parçaları veya yaraların üzerine bez kapattıkları için bu şekilde şimdi ne diyorlar tampon mu diyorlar vesaire mi diyorlar. Bu şekilde korumalar yaptıkları için ayaklarına zatur rika. Yani bu fiilden dolayı o mevkii bu ismi alıyor. Demek ki ilk hatırımıza gelen daha doğru. Evet. Ebu Musa el Eşari bu hususta şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir gazaya çıktık. Sadece bir devemiz vardı. Nöbetleşe biniyorduk. Artık ayaklarımız delinmişti. Benim de iki ayağım delinmiş, tırnaklarım dökülmüştü. Allah Allah. Bunun için ayaklarımıza bez parçası sarıyorduk. Ayaklarımıza bu suretle bez parçası sardığımız için bu sefere zatürrika gazası denildi. Evet. Ensardan Hazreti Cabir'in babası, Abdullah bin Amr bin Haram, Uhud'da şehit düşmüştü. Geride altı kız çocuğu yetim ve bir hayli de borç bırakmıştı. Demin bahsi geçen Hazreti Cabir radıyallahu anh, hani devenin sahibini de getiren zat, demek ki bu zat gazasında hususi hizmetleri var. Evet, Hazreti Cabir radıyallahu anh. Borç sahipleri Yahudilerdi. Abdullah bin Amr'ın İçinde çeşitli hurma ağaçları bulunan iki bahçesi vardı. Fakat bunların mahsulü borçlarını karşılayacak miktarda değildi. Sadece bir tek Yahudiye borcu 30 deve yükü hurmaydı. Hurma mevsimi girince Yahudiler alacaklarını ısrarla istemeye ve Hazreti Cabir'i sıkıştırmaya başladılar. Hazreti Cabir, onlara hurma bahçesinin bütün mahsulünü vermeyi teklif ettiği halde kabul etmediler. Bunun üzerine Hazreti Cabir, resul Ekrem Efendimizin huzuruna vararak, ''Ya Resulallah, biliyorsunuz ki babam Abdullah, Uhud günü şehit düştü. Geride birçok borç bıraktı. Alacaklılara hurma bahçesinin bütün mahsulünü vermeyi teklif ettiğim halde kabul etmediler.'' dedi ve bu hususta kendisine şefaatçi ve yardımcı olmasını diledi. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz de Abdullah bin Amr bin Haram'ın borcuna karşılık hurma bahçesinin bütün mahsulünü almalarını ve borcunu silmelerini alacaklılara teklif ettiyse de yanaşmadılar. Yani iki cihaz serveri Efendimiz de bir daha çağırıyor teklif ediyor. Alın bu senenin bütün mahsulu sizin olsun. Borcunuza mahzuben Hayır diyorlar. Yani iki cihan serveri efendimiz de dinlemiyorlar. Evet. Alacaklılar Resulü Ekrem efendimizin borcun bir kısmını bu yıl, kalanını da gelecek yıl alınız teklifini de kabul etmediler. Yani bu mahsul tamamen sizin borçlarınızı silmiyorsa o zaman ikiye böldünüz kabul edin bunu. Bu mahsulün bir senesini alın, ikinci senede diğer mahsulü alarak borcu kapatın. Bunu yapar mısınız? Yine kabul etmiyorlar. Bunun üzerine peygamber efendimiz... Hani bir söz var ya maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Burada da maksat hurmayı almak borcu ödenmesi değil. Hurma sahibini dövmek. Yani rencide etmek. Bu anlaşılıyor. Evet. Peygamber efendimiz Hazreti Cabir'e sen git ben yarın kuşluk vakti yanına gelirim dedi. Ertesi gün Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ömer'i yanına alarak... Hazreti Cabir'in hurma bahçesine gitti. Evet. Ona, ''Git, hurmanı topla ve taslif et. İyi cins olanı bir boy, diğerlerini de bir boy yaptıktan sonra bana haber ver.'' buyurdu. Hazreti Cabir, derhal emri yerine getirdi ve gelip durumu Server-i Kainat Efendimiz'e arz etti. Hazreti Cabir, alacaklıları da çağırmıştı. Onlar, Peygamber Efendimiz'i görünce isteklerini tekrarlamaya başladılar. Yani biz vazgeçmiş değiliz. İki cihan selberi Efendimiz bir teklifte bulunmadığı halde biz vazgeçmiş değiliz. Yani bizi oyalama. Biz sözümüzde şeyiz, e, inatçıyız. Efendime söyleyeyim. E, verdin, verdin. Vermediysen bizi boşuna buraya çağırma tarzında ne yapıyorlar yine? Aynı şekilde... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e, isteklerini söylüyorlar. Evet. Resul-i Kibriya hazretleri hurma öbeklerinden en büyüğünün çevresini üç kere dolaşıp dua ettikten sonra yani ortaya yığılmış olan hurma e, efendim mahsulünü hasat edilmiş orada tezgah gibi duran işte hasırdan vesaireden veya hurma yapraklarından büyük bir şey yapıldığını düşünün. Onun etrafında üç kere dönüyor peygamber efendimiz. Üç kere dönüyor. Sonra dua ediyor. Eee? Şu alacaklıları yanıma çağır dedi. Alacaklılar geldi. Boşlarına karşılık kendilerine hurma yığınından ölçülüp ölçülüp verilmeye başlandı. Yani tekrar hatırlatıyoruz. Sadece bir Yahudiye borcu 30 deve yükü hurma. Devenin taşıyabileceği 30 yük sadece bir tane. Yahudiye borcu. Hepsi geliyorlar. O 30 deve yükü olan kişi de geliyor. İki cihan server efendimiz de alacaklıyı tek tek çağırıyor. O etrafında döndüğü, etrafını çevirdiği artık ne oldu onun dönüşüyle, ne, nasıl bir şey oldu onu bilemiyoruz. Fakat iki cihan server efendimiz ölçüp ölçüp, tartıp tartıp borcuna kadar da 30 deve yükü. Al, başlıyor tartılmaya, veriyor. Sıradaki ona veriliyor. Devamlı Allah Resulü oradan alıyor, borçları ne kadarsa, ne kadar hurma borcu varsa oradan yükletiyor. Evet. Borç tamamıyla ödendi. Hiç kimseye borcu kalmıyor Hazreti Cabir'in. Bütün hurma borcunu ödüyor. Evet. Hazreti Cabir müşahedesini şöyle anlatıyor. Tek Allah babamın borcunu ödesin de vallahi ben kız kardeşlerimin yanına bir hurma tanesiyle dönüp gitmeye bile razıydım. Yeter ki şu borçlar bitsin, ben bir tane hurmayı alayım gideyim kardeşlerimin yanına, bu ayıpla yaşamayayım, bu darboğazdan kurtulayım diye düşünüyordum, diyor Hazreti Cabir. Halbuki Resulullah, ondan bütün alacaklılara hurma verdiği halde, bir hurma bile eksilmediğini gördüm. Olduğu gibi bütün hasat yapılan hurma, <gülüyor> orada kalıyor. Evet. Borç sahipleri olan Yahudilerce ...bu hadiseden çok taaccüp edip hayrette kaldılar. Bu resul Kibriya Efendimizin apaçık bir mucizesiydi. Evet, onlara dünyalığı veriyor, kaybolup gidecek olanları onlara veriyor. Onlar fani olanı istediler, dünyalığı istediler. Ahiretten hiç eksilmeyecek payı ki Resulullah'ın sahabisine ayırdığı, sevenlerine ayırdığı bir taksimattır bu. Ondan hiçbir şey eksilmiyor. Hazreti Cabir'in Allah ve Resul uğruna yaptığı, harcadığı emeklerin hepsi olduğu gibi eksiksiz, yine yanına kar olarak kalıyor. Eyvallah. Evet. Şimdi bundan sonra ne var? Bedrül Mevit kazası. Evet. İstiyorsanız buna da bir başlayalım. Bismillah diyelim. Artık yarım kalsa da devam etmiş oluruz. Eyvallah. Hicretin dördüncü senesi Şaban ayı. Miladi 626 Daha önce bahsi geçtiği gibi Ebu Süfyan Uhud'dan dönüp giderken Müslümanlara sizinle gelecek sene Bedir'de buluşalım demiş. Hazreti Ömer de Resulullah Efendimizin emriyle olur İnşallah orası bizimle sizin çarpışma yeriniz olsun cevabını vermişti. Uhud muharebesinin üzerinden bir sene geçmişti. Resul-i Ekrem Verdiği sözü yerine getirmek için harp hazırlıklarına başladı. Öte yandan Kureyş'in reisi Ebu Süfyan da harp hazırlıklarını sürdürüyordu. Fakat o sene Mekke'de büyük bir kuraklık ve kıtlık hakimdi. Bu sebeple Ebu Süfyan halkı teşvik etmesine rağmen kendisi harbe pek niyetli değildi. Bedir'e gitmek kararından vazgeçmek arzusunda olan Ebu Süfyan, Peygamberimizin de Müslümanlarla oraya gelmesine mani olmak istiyor, bunu nasıl başarabileceğinin yollarını araştırıyordu. Yani hem korkuyor hem de prestiji kaybolmasın diye artık şirkle küfürlene kadar prestij oluyorsa prestijini de kaybetmemek için bir yandan da hani biz gitmiyor değiliz onlar gelmiyor dedirtmeye çalışıyor. Evet. O sırada henüz Müslüman olmamış Muayn bin Mesut'la Mekke'de karşılaştı. Nuaym, Mekke'ye umre yapmak maksadıyla gelmişti. Ebu Süfyan, Ey Nuaym dedi, ben Muhammed'le asabına Bedir'de buluşalım, çarpışalım diye söz vermiştim. Vakit gelip çattı. Halbuki bu yıl bizde kıtlık ve kuraklık hakimdir. Böyle bir yıl işimize gelmez. Onun için bu yıl Muhammed'le karşılaşmak istemiyoruz. Karşılaşmamamızsa, onun cesaretini artıracaktır deyip niyet ve endişesini ısrar ettikten sonra Nuaym'e şöyle bir teklif yaptı. Sen hemen Medine'ye dön. Benim karşı konulmayacak kadar kuvvet topladığımı bildir ve onları Bedir'de bizimle çarpışmaktan vazgeçir. Evet. Bu işi becerirsen sana yetişkin yetmiş deve veririz. Yani psikolojik savaş diyorlar ya. Evet. Nuaym derhal Medine'ye döndü. Vaat edilen mükafata konmak için Mekkeli müşrikler lehinde kesif bir propagandaya gelişti. Kureyşlilerin karşısına çıkılmayacak kadar güçlü bir ordu hazırlamış olduklarını söyleyip durdu. Münafıkların da bu yolda olanca gayretlerini ortaya koymalarıyla Müslümanlar da müşriklere karşı savaşma hususunda bir gevşeme meydana geldi. Yahudilerle münafıklar bu duruma son derece sevindiler. Muhammed artık şu Müslüman topluluktan kimseyi bu niyetinden vazgeçiremez deyip sevinçlerini küstahça isar ettiler. Evet. Hazreti Ebu Bekirle Hazreti Ömer durumu derhal Resul-i Ekrem Efendimiz'e bildirdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz'in kararı kesindi. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, vaat edilen yere Medine'den hiç kimse gitmek için çıkmasa bile, ben tek başıma oraya çıkar giderim dedi. Allahumme salli ve sallim ve barik ala eshafiha es'adi ve ekmeli cemi'il enbiya ve'l murselin ve alihi. Elhamdülillahi rabbil alamin.